Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Programımızın bile hatırlatarak başlıyorum yine. Sanathayat.wordpress.com adresinden eski programların kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Ve yeni programların haberlerini oradan alabilirsiniz. Bugün bir sergi üzerine konuşacağız. Salt Araştırma ve Programlar Yöneticisi Meriç Öner'le birlikteyiz. Ben. 5 Eylül'de açılan e, Yazlık Şehirli'nin kolonisi sergisini konuşacağız. Hoş geldin Meriç. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, aslında hani kısaca salt araştırma ve programlar ne yaparla başlayıp oradan sergiye geçelim istersen. Evet kısaca cevap vermek için oldukça <gülüyor> geniş bir konu. E, salt'ın içerisinde e, bir tarafta e, sergiye dönüşen e, bir tarafta e, farklı programlara dönüşen çok çeşitli araştırmalar e, yürütülüyor. E, Bunların bir kısmı e, mimarlık, e, tasarım e, gibi alanlarda, bir kısmı güncel sanat e, alanında. E, aslında arşivleme yapılan her türlü konu bir noktada birbiriyle bağlanıyor. Bir dönem çalışması gibi Hı -hı. de düşünülebilir. E, bunun birincil amacı e, bu belgeleri bir biçimde kataloglamak ve daha uzun vadede kullanım için erişimi açık tutmak. E bu arada da merak edip peşine düştüğümüz şeylerin e, kimi zaman sergiyle, kimi zaman konuşmalarla, kimi zaman e, film programlarıyla e, kendine bir çıkışı oluyor. Hı hı. E, yani araştırma ve programlar ekibinde çalışmak da bunlara vesile olmak, e, katkıda bulunmak e, ve geliştirmek anlamına geliyor aslında. Hı hı. Bir anlamda sanırım bu araştırmaların birçoğu açık, bir, erişilebilir oluyor ya internet üzerinden ya da gittiğimizde mekanda erişebilme açısından da zannediyorum. Ee, araştırmaların bir kısmı zaten daha çok toplanan şeyleri kolay erişilebilir hale getirmek Hı -hı. için yürütülüyor. Bunlar doğrudan aslında salt, saltresearch.org isminde erişilebilen bir kütüphane ve arşiv kayıtlarının bulunduğu bir sitesi var. Zaten Bizim normalde kullandığımız ve belki bir sergiye dönüşen e, salt içerisinde bulunan bütün malzeme aslında her zaman herkese açık demek hı hı. E, buranın aracılığıyla. E, bazı konularda belki... Bir dönem pişmesi gerekiyor aslında başlanan ipuçlarının hepsinin bir araya getirildiği ve çıktığı bir nokta diyelim bir sergi ise Onun ardından ortaya konmaya çalışılıyor yani sürekli erişimi açık tutmaya çalışıyoruz Çok farklı araçlar kullanıyoruz yani Salt Research bir kaynağı ise hı hı. sergiler bir kaynağı ise Mesela Google Cultural Institute diye bir oluşum evet. var onun içerisinde daha önce yaptığımız ve Uzun vadede araştırmacılara fayda sağlayacak sergi içeriklerini yeniden orada kurguluyoruz. Bayağı da meşakkatli bir süreç aslında Google'la e, iletişim halinde olarak yapılıyor. E, bazı sergilerin kendi içerikleri doğrudan e, sürekli açılıp olduklarında e, internet üzerinde e, farklı yorumlamaları e, sağlayabilecek kadar gelişkin oluyor. Hı -hı. İki örnek geliyor aklıma. Biri İstanbullaşmak sergisiydi evet. birkaç sene önce yaptığımız bu bir veri tabanı e, farklı medyalardan oluşan İstanbul üzerine. Ee, bu açıktır, ee, her zaman ee, yani güncellenmesi çok kolay bir proje evet. değil ama 2012'de yapılmış haliyle. Aynı şekilde e, baraj gölleri üzerine yapılmış bir araştırmayı sergileştirmiştik Aslan Demirtaş'ın araştırmasını. O da graftonline.org diye yine girilip e, Hı -hı. aslında e, oradaki dünya ile ilgili küçük güncellemeler onun içerisinde mevcut da oluyor. Bu Türkiye'deki baraj göllerinin bütün hallerini uzun vadede inceleyebilmek üzere e, öyle bir format tercih edilebiliyor konusuna bağlı aslında. Hı hı. Ee, gelelim sergiye yazlık şehirlinin kolonisi yaklaşık 10 gün önce 5 Eylül'de Salt Beyoğlu'nda açıldı. Ee, epey de hem lokasyon itibariyle aslında hem de ilgi çekiciliği olarak ben her geçtiğimde böyle dolu görüyorum en azından giriş katını. Ee, bu sergi izleyiciyle ziyaretçiyle buluşana kadar hatta o noktaya gelene kadar nasıl bir fikir e, oluşum süreci geçirdi? Ee, yazlık şehirlinin kolonisi aslında Niyetini ve derdini başlığında doğrudan ortaya koymaya evet. çalışan sergi. Ee, yani saltın içerisinde, öncesinde, dışında e, biz aslında kentleri e, didiktik didik ettik. Yani özellikle de İstanbul'da e, belki yani geçtiğimiz seneyde tekrar hatırlarsak aslında e, bütün kentliler olarak e, dert edilmiş şeyler iyice e, ortaya döküldü. Evet. E, bunları konuşup tartışmanın... E, Belli adapları var. Maalesef hani belli yerlerde belli terminolojiyle konuşuyorlar. Bir kere hani Salt'ta bunu dert ediyorum. Bir şekilde daha açık ve daha geniş konuşabiliyor olmak gerekiyor. Hı -hı. Ve aslında kentte yapılan şey, kentte üretilen şey, kentte düşünülen şey orada kalmıyor. Bu sergi böyle bir merakın ürünüydü en başta. Yani biz... Koskoca bir kıyıdan söz ediyoruz Türkiye'de. Ee, Karadeniz hala Karadenizlilerin <gülüyor> benim gözümde ama e, Marmara, Ege ve Akdeniz e, aslında e, bütün Türkiye'nin malı. Evet. E, ve bunun çok hızla e, bu biçime geldiği bir 1950'lerden sonra bir eşikten sonra e, bir şeyi hep birlikte yaşadık. Ve turizm furyası evet. e, diye özellikle 80'lerde e, turizm teşvikleriyle birlikte e, hep... Bir e, otel e, aslında kavramı üzerinden e, konuştuk baktık. E, bir yandan da böyle e, ahkam keserek de baktık. E, taş ev oldu anlatımlarıyla. Bunlar hep İstanbul için de geçerlidir. Hı -hı. E, bence biraz e, hızlı e, yorumlardır. E, i̇çindeki eleştiri aslında biraz e, ardına bakmaya ya da sonrasında konuyu... Tartışmaya e, niyetli değildir de bir biraz kestirip atmaya ve küçümsemeye yöneliktir. E, daha önceki programlarımızda da aslında sattı hani konuşmayı e, ve anlamayı ve belki hep aynı soruları değil de başka soruları sormayı Hı -hı. deniyorduk e, şehirler için. Yani İstanbul' çok içinde olduğumuz için en çok çalıştığımız yer itiraf ediyorum. E, bundan çıkmak için e, yazlık çok e, yerinde bir evet. konuydu bence. Çünkü e, aslında... Sonra araştırma devam ettikçe gördük ki e, zaten e, yine konuştuğumuz şey İstanbul. E, bir de üstelik sonra e, Cumhuriyet'ten sonra Ankara. E, bütün yazık hikayesi e, özellikle bu iki şehrin üzerinde kuruluyor. Hı -hı. E, bu iki şehrin önce kendi üstlerini özellikle İstanbul'un kendi üstünde taşıdığı ve sonra e, farkında olmadan ya da olarak e, dağıttığı bir baskı var. E, bunlar hiç tesadüfi değil. Evet. Fakat e, sadece bir tane kanaldan e, okunup e, karara bağlanacak e, kadar basit de değil. Yani e, her zaman e, kentsel bir şeye baktığınızda ya da yapısal e, bir e, duruma baktığınızda... E, ...arkasında birkaç şeyin aynı anda örtüştüğünü görebiliyorsunuz. Hı -hı. E, bütün bunları böyle bir döküp e, bakmaya çalıştığımız uzun bir süreç Hı -hı. geçirdik aslında. Yani e, yazla bu anlamda şehirli ne yaptı diye bakmak anlamlıydı. Ee, belki fikirle birlikte serginiz bir geldi diyebilirim. Yani bu sonrasında çıkan bir, bir ilk yargı bu aslında zaten. <gülüyor> ee, ama e, ardından e, gelen zamanda e, mimarlığı bir e, kanal olarak e, tutup, yani bir, bir iskelet gibi tutup, e, çünkü orada artık aslında her şeyin kazınmış hali var. Belki mimarlık derken e, dikkat etmek gerekiyor. Ben burada e, mimarların yaptığı mimarlık, ...mimar olmayanların yaptığı mimarlık... ...böyle ayrımlardan Hı -hı. söz etmiyorum... ...aslında yapılı çevreden... ...bahsediyoruz. Evet. Ama kayıtlı olduğu... ...farklı yerler olabiliyor bunların. hani Bir kısmı aslında... ...zaten belki... ...dönem mimarlık dergilerinde... Hı -hı. ...bir kısmı belki... ...gazete ilanlarında... ...satış amaçlı. Evet. Bir kısmı belki... ...kanunlarda kazılı oluyor. İşte o kayıtları bulmaya çalışarak... ...çıkmış bir sergi aslında... ...hikayenin... ...inceliğini ortaya dökmek için... ...yani bizim 80'lerde 90'larda ...iyice patladığı için... ...kendi başına bu yazlık... E, bir ...evden çok aslında bir ortamı tarif eder... E, ...hale geldiği... ...ana kadar ne oldu... ...ve o andan sonrasını... E, ...zaten bizler yaşıyoruz ama... E, bu, ...bunun arkasındaki hikaye neydi... Hmm. E, ...bunun peşine pek çok kaynaktan... ...düşmüş olduk... ...böyle hmm. bir süreci var... E, ...tabii ki... E, ...birazcık koordine edilmiş... E, ...ama... ...çok sayıda katkı var. Hı hı. Ee, ne gibi kaynaklar var mesela? Hangi kaynaklar sonrasında... E, ...sergi ziyaretçisinin göreceği ne gibi malzemelere dönüşüyor? E, bir kere sergi ziyaretçisinin göremeyeceği çok kaynak var bir hı hı. tarafta. Çünkü e, parça parça da olsa yapılmış e, test çalışmaları... ...yani aslında tamamen e, amacı bu bizim sergide gittiğim son noktaya gitmeyecek olsa da dönemsel çalışmalar vardı yani 90'lı yıllarda kıyı çalışmaları var e, çoğunlukla İzmir'deki e, hocaların e, elinden çıkıyor Hı -hı. E, Hülya Koç hatırlıyorum e, bir isim olarak e, başka zamanlarda yapılmış Ayvalık Bodrum e, şeylerin e, beldelerin üzerine yapılmış e, test çalışmaları var Hı -hı. birazcık tarihsel akışı e, görebildiğimiz ee, bizim bu mimarlıkta ne oluyordu Dediğimiz anlamda Sergide kendine çok doğrudan aslında e, Bir şey ifade bulmuş olan e, Arkitekt dergileri var evet. ee, Yani bu dergi 30'lu yıllardan 80'li yıllara kadar e, basılan ilk başta Mimar diye sonra Arkitekt ismiyle e, bir dergi e, Mimarlar Odası 2010 senesinde e, Bir programı kapsamında bunu e, Online e, evet. erişilebilir Hale getirdi yani Aslında hepimizin üstünde oturduğu bir cevher e, Genelde Galiba böyle bir kamusal olana bakmak şehre bakmak refleksleri işte bunları eminim tabii ki çok bilgisi olan insan vardır ama pek ortaya çıkartmadığı 1930'larda 40'larda 50'lerde çoğunluğu da İstanbul civarı oluyor o tarihlerde hem yazlık demek aslında İstanbul neredeyse demek olduğu için. Hem de muhtemelen derginin imkanları dolayısıyla başka yerlerde de var ama bizde kaydı yok. Dergideki kaydı İstanbul'a yatkın olduğu için derginin çıkış şeyi. Buradan ciddi bir envanter var neredeyse serginin içerisinde. Hani bir kısmı fotoğraflar, bir kısmı oradaki küçücük planlardan ve fotoğraflardan bizim biraz hayal gücümüzde kullanarak belki neredeyse <gülüyor> yorumladığımız maketler. Bütün 30'larla 80'leri tarıyan... Ee, ve onun içerisinde atlamayalım dediğimiz e, bütün projeleri ortaya koyan bir yanlı var. Ama hmm. bu söylediğimiz aslında İstanbul'un e, her şeyin başında e, bit zamanla, bir tarihlerde e, bir e, sayfiye başkenti e, kabul edilmesi durumunu gösteren belgeler de var. Evet. Orada da bu sefer başbakanlık arşivlerine e, girdik. Yani 1700 ortalarından padişahın kışlık saraydan yazlık saraya artık gideceği ve bu sebeple diğer insanların da yazlık sahilhanelere göçebileceğine dair mesela bir duyuru belgesi var. Evet. Bunlar biraz böyle hani mitolojik olarak fermanmış gibi evet. bahsedilen şeylerdi. Ferman değiller hiçbiri ama bütün o adetleri okuyabildiğiniz belgeler var. Ayrıca bu bütün yalıların nasıl kullanıldığını aslında canlandırmamıza vesile olacak. Yani bir Yalı'nın bir İngiliz sefirine hediye edilmesi üzerine İngiliz sefirinin Osmanlı Sadrazamı'na yazdığı bir teşekkür notu var. Hmm. İstanbul Şehremini'nin, belediye başkanının, ada vapurlarının aksaklığından şikayet ettiği iç bir mektup var. Bütün bunlar hep kendi hikayesini kendisi anlatan, dönemde İstanbul'da neler olduğunu söyleyen sonrasında da Cumhuriyet'e geldiğimizde Bilinen Atatürk yapıları var zaten bu Atatürk'ün kullandığı yaptırdığı sayfiye amaçlı bütün bunlar bir giriş oluşturuyor Hı. hepsi de kendi malzemesiyle orada yer bulmaya çalışıyor. Evet. Ee, bir de edebi metinler var serginin bir kısmında hani maketler görüyoruz bazı planlar görüyoruz o evlerin fotoğraflarını hatta sizin son sergi açılmadan önce yaptığınız açık çağrıyla insanların anı fotoğrafları da var ee, bir yandan da edebi metinlerden parçalar var bu edebi metinler nasıl bu konu içerisinde yerini aldı ee, birkaç tane farklı kaynak var aslında ee, biri bu Herkese tavsiye ettiğim iletişim yayınları bir İstanbul sergi çalışmalarını yaparken depoda da bir sergi sahibinden Sayfiye isimli bir sergi gerçekleşmişti. Aynı zamanda sunulan Sayfiye kitabı var. Tanıl Bora'nın derlediği. Hı hı. Burada Tuncay Birkan'ın Refik Halit yazılarıyla aslında bütün İstanbul'un Sayfiye hayatını kırklar 50'ler için anlattı. Çok güzel bir yazısı vardır Refik Halit bizim de peşine düştüğümüz bir yazardı birkaç tane yazısı özellikle bütün e, algıları bir tanesi mesela e, 1940'lar ortasında e, İstanbul'un e, sadece bir sayfiye şehri olarak hayal edilebileceğini e, gösterdiği için çok çarpıcı. Biz onun yanına bir de Henry Prost'un e, İstanbul'un e, baş ne denir e, kent plancısı Henry Prost'un 1940 Ortasında yine yazdığı bir e, metni koyduk. E, Florya plajına ilişkin notları. E, o da İstanbul'dan yani büyük harflerle gerçekten yazılı olarak e, sayfiye başkenti diye Hı -hı. söz ediyor bu notta. E, 1940'ların bu algısı çok kritik. Bizim e, her zaman bildiğimiz e, nostaljik eskiden denize den daha ciddi bir durum. Çünkü şehir dışından da e, İstanbul'a gelinip İstanbul'da tatil yapıldığını Hı -hı. aktarıyorlar. E, ama aynı zamanda 1940'ların başında Refik Halid'in... Birilerini yazlıkta e, ziyaret etme e, ne denir adabı üzerine yazdığı bir yazı 2014 yılında %100 geçerli bütün e, maddeleriyle birlikte. Yani bir tanesindeki <gülüyor> bu akıl almayacak değişiklikle diğerinin e, neredeyse yani kelimelerini biraz daha güncelleştirseniz bugünkü durumu anlatıyor olması çok enteresan. Yani bir toplumsal e, devamlılıkla e, fiziksel devamsızlık arasında e, böyle şeyleri seçmeye çalıştık ama Oktay Rifat'ın... E, ...hakikaten akıl almayacak derecede... ...bütün hikayeyi en iyi şekilde özetleyen... Evet. ...Bir Kadının Penceresinden kitabında... ...bir alıntı vardı. Varisleri sağ olsun kullanmamıza izin verdiler. Aynı şekilde... ...Cengiz Bektaş'ın Mimarlık Dergisi'nde... ...1979 yılında... ...Kuşadası'nda 10 günlük... ...bir gönüllü ekiple yaptığı... ...Kimdir Buraları Kullananlar... ...araştırması vardı. Çok kritik çünkü... ...daha o tarihlerde... ...bir grup içerisinde aslında... Neyin nereye gittiğinin e, doğru yönleriyle tartışıldığını ortaya koyması adına e, önemli bir e, metinde Onu da paylaşmak istedik. E, tabii bir de asıl e, Mavi Yolculuk hikayesi var. Evet. Yani Mavi Yolculuk e, 1950'lerden itibaren bu, hani bu Ege Keşfi'nin e, başka bir yüzü. E, yani bir grup ilk zaten 1945'te çıkılan e, yolculuk Sabahattin, Ali, e, Necati, pardon, Sabahattin Eyboğlu, Necati Cumalı... E, ...gibi e, pek çok... ...kişiyi Halikarnas Balıkçısı ile... ...Cevat Şakir bir araya getiriyor. E, sonrasında da tekrarlanan yolculuklarda... ...Azra Erhat... E, ...zaten en çok e, bu konuyu... Evet. ...bizzat yazmış olan neredeyse bir... ...rehber gibi gezi notları olarak... E, ...yayımlayan kişi. E, buradaki tarihler aslında... ...devletin de buralarda... ...yeni bir... E, ...yapılanma, e, geliştirme arzusu... ...turizmi artık... E, yani i̇lk defa olarak artık da demeyeyim Ege'de e, canlandırma arzusu e, bütün bunlar zamanlar birbiriyle çakışıyor. Hani o anlamda e, mavi yolcuları birazcık hem bu turizm e, tarafında katkı koymaya çalışan e, daha Anadolu olarak e, yeni bir bakış açısıyla aslında e, bütün antik uygarlıkları e, ve kıyıyı erişilebilir e, kılmaya çalışan e, bir tutumları var. Ee, diğer yanda da zaten bu aslında toprak rejimine neredeyse dönmeye başlıyor şeyle birlikte. Devletin el atmasıyla birlikte. Ee, bu şeylerin kesiştiği noktaları ortaya çıkarmak ve tek taraftan yaşanmadığını bütün bunların hatırlatmak önemli olduğu için ee, çok büyük bir şans esere ulaştığımız bir grup e, Sabahattin e, kendi çektiği e, diyaların olduğu bir hı hı. E, küçük e, o da kurabildik diyeyim. Yani o, o dönemin Gezmesinin ne demek olduğunu görmek mümkün. Ee, onun dışında da bu kitapları e, karıştırılabilir şekilde e, sergiye dahil ettik. Hı -hı. E, Mavi yolculuk başlı başına aslında bir konu tabii ki evet. incelenmesi ve başka türlü e, tartışılması belki insanların dinlendirilmesi e, gereken. Hı -hı. Ee, serginin bir anda e, görsel kısmının, hani yazınsal, görsel, iletişim kurduğumuz kısmı dışında bir de söyleşiler, atölye programı, e, sonrasında film gösterimleri ve rehberli turlar... E, ayağı var. Bu da aslında sergiyi tamamlayan başka bir kol oluyor. Evet yani sergiler hep zaten biraz e, bahane oluyor. Hani Hı -hı. böyle merak edilip peşine düşülen şeyleri e, konuşmak için e, geliştirmek için bir de belki hani bunun gibi bir konuda e, belki daha önceki araştırmalar çok derli toplu e, değildi ve konuşmalar biraz dağınıktıysa e, belki sonrasında daha derinliğinebilecek insanlara da birazcık e, bir ortam sağlıyor. E, bu yazlık çerçevesinde de e, bu sebeple üç farklı konuşma programı düşündük. İlkini 20 Eylül'de yapacağız. Ev konuşmaları başlığı. Birazcık hani biz sergi çalışırken niye ev üzerinden gittiğimizi... ...yani turizm ve otel ve bu tip konular biraz daha tartışılmıştı. Ev ne demek? Hı hı. Ne fark ediyor yazdıktan bahsetmek? Bunu açabilecek, farklı yönlerden açabilecek kişileri davet ettik. Yani içlerinde... Ee, araştırmacılar da var, sanatçılar da var ee, bizzat sergide e, kendi konuları olan mimarlar da var ee, kıyı konuşmaları yapacağız Ekim ayında Ekim ayındaki konuşmada da aslında e, bütün bu hikaye kıyı hikayesi e, başlı başına hakikaten kanuni ve e, evet yani imar e, evet. durumuna bağlı gelişen e, büyük de çekişmeleri içinde barındıran e, 80'lere kadar neredeyse Tam olarak kimde o hakkın olduğu belli olmayan bir turizm bankası bir imar planlama ofisi arasında gidip gelen büyük bir konu. ...bunu da belki birazcık daha bu işin uzmanlarıyla konuşmak <gülüyor> anlamlı olacaktır diye düşündük. Sonuncu programımızda, Kasım ayında yapacağımız programda... ismi Hafif Konuşmalar aslında çok ciddi bir mobilya hikayesi gidiyor. Diğer taraftan da çok ciddi bir yüzme kültürü. Yani bu evin or yani deniz kenarında olmakla ilgili bir konu var tabii ki... ...bütün bu söylediğimiz hikayede. Bunları tartışacağımız bir program olacak... Film programını da bu şey için, sergi için ilk defasında tamamen uzun metrajlı filmlerden seçtik. Hmm. 10 tane film vardı bu hafta izlenecek olan Perşembe akşamı Whitney and I isminde bir İngiliz filmi aslında bir İngiliz yazlığı sayılabilecek bir eve giden iki kişinin hikayesini anlatıyor. Bütün filmlerde Arka plan, e, yaz, farklı ülkelerin, farklı kültürlerin hmm, yazlık mekanları. Evet. E, yani bu birazcık aslında bu da bir neredeyse bir özlem. E, bu konunun çok e, genişletilerek tartışılması gerekiyor. Yani coğrafyayla e, bağlantılı olarak çok daha başka cevherler de var altında yanında. Yani biz en azından e, bazı örneklerini e, hayal ettirebilecek e, bir seçki yaptık. E, bunun dışında da... Atölye programlarımız zaten her e, sergiyle evet. oluyor. E, yani bir lise öğrencileri için ayrı yürütülen bir program var. Salt yorumlamanın yürüttüğü. E, üniversite öğrencileriyle e, yapılan belki daha ilgili olabilir mimarlık öğrencileri e, ya da o konulara meraklı olanlar. E, bunları hep şey saltonline.org'dan ya da Facebook üzerinde saltonline'dan belki takip etmek Hı -hı. en kolayı diyebilirim. E, her hafta neredeyse e, birbirinden farklılaşan. Programlar oluyor genelde e, biz de zaten atölyeleri e, yapmaları için e, konuyla ilgili arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Yani bu sergide de e, bir sürü işbirliği yaptık demiştim. E, bir grupla tasarımı yürüttüğümüz grup Pattu, e, Işıl e, Ünal ve Cem Kozar. Onlar bir atölye Hı -hı. yapacaklar biliyorum. Alper Kurbak benim araştırmanın e, bazı noktalarında ortak çalıştığım arkadaşım. E, Atılak Gündüz e, bir öğrenci kolektifi. E, ...vasıtasıyla e, tanıştığımız... E, ...aslında genç bir mimarlık öğrencisi o da... E, ...hepsinin programları... ...kayıtlı olarak... E, ...takip edilebiliyor... Hı hı. ...dolayısıyla... E, ...sanırım web üzerinden... ...bakmak faydalı olur. Yani 16 Kasım'a kadar sergi sona erene kadar... ...aslında birçok etkinlikte var... Ee, evet. ...sergiyi ziyaret etmek dışında. Peki sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, şunu sormak istiyorum. Sergi toplanıp bittiğinde... E, ...bu sergideki bilgilerin... ...araştırmaların... E, ...ulaşılabilirliği ile ilgili... ...neler düşündünüz? Var mıdır kafanızda bir plan? Evet, sergiler genelde açıldığında... ...bir anda bu soru yanında beliriyor. Ee, yani bizim... E, Katalog basmak gibi bir alışkanlığımız yok. Evet. Çok da hem, hem statik bir şey hem de aslında kağıda bir şey basmak gibi bir alışkanlığımız da yok. E-kitaplar ee, e yayınlıyoruz genelde. Ya da daha önce en başında örnek verdiğim gibi bazı konuları web üzerinde farklı siteler kurarak vesaire e, canlı tutuyoruz e, yazlık içinde benzer bir şey yapacağız yani son formatı belli olmasa da e, öncelikle düşüncemiz şu anda sergide toplanmış olan e, bir bilgi var hı hı. E, bir de aslında onları toplarken edinilen ama oraya tam yansımamış olan kaynaklar var bir kere onları görünür kılmak ilk katmanı. İkinci katmanında da belki o bilgilerin aslında biz kendi aramızda konuşuyoruz. Farklı kişilerle, farklı uzmanlıklarla konuştuğumuzda çok değerli yorumlamaları var. İkinci bir katman olarak da onu aklımızda tutuyoruz. Hmm. Davetli yazılarla biraz daha yorumlanmasına da tekrar katkıda bulunabiliriz diye bir şey olacak neticede. <gülüyor> ee, yavaş yavaş kapatacağız. Var mıdır Meriç eklemek istediğin bir şeyler? Ee, sanırım yok, evden geldiği kadar anlattım. <gülüyor> Umarım herkes e, katılmaktan memnun olur. Evet, Sergi. Teşekkür ediyoruz biz de sana ve seninle birlikte çalışan herkese. Sergi ben daha teşekkür. çok uzun bir süre Salt Beyoğlu'nda gezilebilir. Ee, pro belki dinle Gezenler olmuştur programı dinlemeden önce ya da şimdi gideceklerdir. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Bu haftayı da kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sanat hayat yine Salı günü 15:30'da Açık Radyo'da olacak. İyi haftalar. Oh.